Ya Muhammed Allahum Muhammed Sallu ala Muhammed salli ala Muhammed أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس على القرآن العظيم وباركنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي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 54 farzdan dersimiz 40. farza geldi. Öyle mi? Yapıldı. Evet. Bayramda yapmadık bir hafta. Başka ders yaptık ama bu da yapıldı. 40. derse geldik. 39 rahmetinden ümit kesmemek. Onları okuduk. Şimdi tabii 15 gün olduğu için aradan unutabilir. Bunlar hepsi müstakil derslerdir bu. Birbirine ekli değil. 40. farz 14 farzımız daha kaldı. Ne diyor? 14 hafta. Kaç ay? Daha da bu var, sürekli cevabı Muharrem-i Safer, Rabiul Evveli. İnşallah biter. Yani Mevlid ayına bitse inşaAllah. Mevlid'de çünkü özel dersler oluyor. İnşallah, u Neymiş? Heva ile amel etmemek. Heva. Ne demek heva? Türkçede hava diyorlar mesela. Tabii biraz farkları vardır. Bu boşluktaki hava, bu teneffüs ettiğimiz hava o da Arapçadır ama onun e, elifle yazılıyor. Uzatılan elifle yazılıyor. El u. Elif vavun önünde elif çeker sonra hemze var. Hava. Burada kastedilen nefsin arzusu nefsin kötü arzusunun adı da neymiş heva nefsin hevasına uymak, uymamak meselesi onun farkı var yani o vavun önde yağ ile yazılıyor Arapçada belki kökenler itibariyle bir yerde birleşirler ama allah Teala nefsin hevasına yani keyfine ve arzusuna ee, uymayı bize ne yapıyor? Yasaklıyor. O zaman ne oldu? Nefsin arzusuna göre amel etmemek, hareket etmemek farz oldu. Şimdi 13'ün heva kötü arzu manasına kullanılıyor. Niçin? Bir de meşru arzusu olur. Meşru arzusuna uymak yasak değil. Yani susadı, canı su ister. Bu meşrudur ama namaz arasında istese e, çok büyük bir hararet ağız kuruması yapmadıktan sonra namaz aralarında içmemek lazım şimdi böyle sohbette ilim meclisinde istese e, ilim meclislerinde içmemek lazım feyzi kaçar bereketi kaçar ama tabi ki aşırı bir hararet olur şeker çok yüksek olur yani duramıyor o başka o mazurdur. Ama e, zaten bir saat, iki saat e, camiye girmek, çıkmak, derse başlamak, bitirmek arada e, canı su istiyor. E, ona gem vurmak lazım biraz. E, ders bitsin de içersin mesela. E, eşiyle birleşmek istiyor. E, şey yok. Namaz geçmiyor, kaçmıyor. Eşi hayz halinde değil, nifas halinde değil. Mesela meşru olur. Ama fakat e, sabah namazı geçecek, banyo alana kadar güneş doğar, namaz kaçarsa mesela kaydı meşru olur. Yani nefsin arzularını böyle ne yapmak lazım? E, şeratın mizanında, e, tartısında tartmak lazım. Ondan sonra efendim, çünkü nefis, e, nefsin havası ne demek? O durur durur. E, müsait vakitleri geçirtir, e, e, bir ibadeti terk ettirecek veya bir günaha düşürtecek zamanda ister. Bir şey meşru, aslı meşru olabilir ama saati meşru olmaz. Adam ne diyor? Efendim, bizim hanım diyor, imsak kadar durur durur diyor, imsaktan sonra kudurur diyor. Efendim neden duymuştum bunu da? E, yani şimdi imsak kadar e, gece diyelim yani nedir? beşe kadar yani oruç tutacak adama yemek içmek cima serbest mesela e sen hele ki ramazan gününde ramazan gününde beşten sonra hadi karı kocalık yapalım bu olacak iş mi? İşte bu heva e cima etmek meşrudur ama bu vakitte istedi mi nefsin kötü arzusuna girdi oruç duyurken su istedi kötü arzuya girdi mesela bunun gibi her şeyi buna göre kıyas edin. Yemeğinde olur, içmekte olur, bakmakta olur, ibret almak için bakmak, tefekkür, nazarıyla bakmak. Bunlar ibadettir. Ama ve lakin o arada karıştırır. E bir de yoldan geçene bak, kadına bak, kıza bak, adama hor bak, öbürüne yan bak. Bir şeyler, böyle bir şeyler sokar. Bunlar heva. Nefsin Kötü arzusu. Yani nefse nefsin isteklerini ikiye ayırırız. Meşru olanlar var, gayrı meşru olanlar var. Meşru demek şeriatın kabul ettiği demektir. Gayrı meşru şeriatın reddettiği demektir. Zaten akıl selim ise akıl e, karışıklıklardan bulaşıklıklardan nefsi şeytanın şerrinden ise, kurtuluşta ise akıl da ne yapar? Şeratın kabul ettiğini kabul eder. Reddettiğini reddeder. Çünkü şerat zaten makuldür, meşrudur. Yani Allah Teala zararlı bir şeyi emretmez. Faydalı bir şeyi nehyetmez. Neyi yasaklıyorsa mutlaka onda zararlar var. Maddi, manevi, bedeni, ruhi, toplumsal, istimai, iktisadi bütün yasaklarında. Faizinden tut, rüşvetinden tut, yalanından tut. Yani şunların bütün haramlara bir bakarsanız Bunların hangisi lazımdı diyebilirsiniz. Allah bunu niye yasak ediyor ya bu lazımdı? Hangisine lazım diyebilirsiniz? Bir bakın şu haramlara bakalım. Bütün haramlar memleketi dünyayı batıran şeyler. E bütün helallara bakın hiç zarar var mı helallarda? Hiç zararı yok. Onun için e, maruf, münker, Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. namazda okudu İmam efendi mesela Estağfirullah eyü'l-lezîne âmenû ey iman etmiş kullar hele düllüküme alâ ticaretin size bir ticaret göstereyim mi çok karlı bir iş öyle ne altına benzer ne euroya ne dolara çok karlı yüzde kaç bin kaç milyon kaç milyar tuncîküm min azâbin elîm canınızı yakacak Büyük azaptan kurtaracak bir ticaret var. Hmm. Buyur ya Rabbi. Menüne billah orasüli. Allah Rasulüne iman edeceksiniz. Hepice baştan iman edenler buyurdun. Şimdi bize niye yeniden iman edeceksiniz buyuruyorsun? Çünkü sizin imanlarınız surettir. Görüntüde kalmış. Yani plastikten portakal gibi, e, mumdan muz gibi. E, Görünüşümüz portakal, boyalı. Albenisi var, rengi canlı. Ama kokusu yok, tadı yok, suyu yok. Yavan, ham, halat bir şey. Sizin imanınız böyle bir şey. Yeniden bir taze iman, bir düzgün iman, tecdidi iman. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammede abdu ve Evet bu şahadet şimdi yeniledi mesela. Bir, bir saat evvel bayatlıyor, iki saat evvel bayatlıyor. Ceddedü imanekum. imanlarınızı tazeleyin. bir kavli La ilahe illallah Muhammedu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu sözle imanlarınızı tazeleyin. Eğer iman eski, eskimeseydi tazeleyin buyurulur muydu? Demek eskiyor. Yani eskiyor derken günahlar devreye girerekten nuru, ışığın parıltısı biraz azalıyor. Yeniden bir düzgün iman edin, zikirsiz durmayın, kafletle yatmayın, hep Allah deyin, hep beni düşünün, beni hatırlayın ve tujahidünefi işe bilili. Allah yolunda cihad edeceksiniz. Ben valiku mallarınızla, cekat malladır, kurban malladır, sadaka malladır, Allah yolunda gazaya çıkmak malladır, atın deveni almak sürmek malladır. Allah yolunda bu kadar gayret ettiler. Emri bil muharifa çıkmak, mallan bir var millete yük olursun beni arabanla gezdir, yemeklerimi ısmarla, ee ben de vaaz edeyim. Bazı hocalar böyle ederler. Üstüne para da isterler vaaz etmekten. Olmadı. Çünkü Mevla buyuruyor ki mallarınızla cihat edin. Kendi malını koyacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicrete çıkarken Hazreti Sıddık radıyallahu Allah iki tane deve hazırlamıştı. Yola çıkmak için ne buyurdu? Paramla olursa paramı veririm, deveyi alın i̇şte Diyar Resulallah, ben bunu sana sakladım işte yemledim, yetiştirdim, besledim bir gün hicret izni gelecek diye bekliyordum buyurdu ki, ben malımla da cihat edeceğim onun için ben parayı vereyim kendi bineceğimi parası ben vereyim size. Allah yolunda cihat edeceksiniz mallarınızla ben fısıkım canlarınızla şimdi yollarda adamlarla karşılaştım yani, kırk türlü insanla karşılaşıyorum ama güzel adamlarla da karşılaştım. Somali'den mübarek adamlar, hepsi bir tutam sakalları, güzel, emri bil marif cemaatleri çıkmışlar. Adamlar memleketlerinde açlıktan ölüyorlar, çıkmışlar millete vazetme. etme. Neden? E açlıktan ölsen cehenneme gitmesin ki ama dinsiz imansız ölürsen cehenneme gidersin. Onun için bütün dünyaya vazetmeye etmeye çıkmışlar. Elsunet insanlar. O ben dua istedim onlardan. Onlar benden dua istiyor beni. Ne dua edecek halim var. Ama o insanlar hoşuma gitti niye? E, almışlar şu kadar bir ekmek, bir su, bir şeyler yiyorlar orada sabah namazından sonra. Dünyanın bir taraflarına gidiyorlar 40 gün, 5 ay, 6 ay, bir sene. Gidiyor millete namaz kılın, şöyle yapın, böyle yapın. Mallarınızla cihad edeceksiniz, canlarınızla cihad edeceksiniz. Çıkacaksın Allah yoluna. Biz nerede? Biz buraya gelemiyoruz. Buraya zor geliyoruz. Haftada bir derse zor geliyoruz. Bak pazar günü şifa dersi var, hiç. Arada bulasın kimi gelirse. şifa işleri bu kadar ayet hadisi. Buraya gelemiyoruz. Bir kişiyi çağır, yok. Ya bir kişiye telefon et, yok. Ya adam radyodan dinlesin bari. Yok, ben şimdi onu arayamam şimdi. Ya ne var şimdi haber et adama? Bir ayet duyacak adam ya. Ya şimdi o zaman, ondan bundan muhatap etme. Ben kendim geliyorum, yeter. Olmaz, mallarınızla cihat edeceksiniz, canlarınızla cihat edeceksiniz. ذَٰلْكُمْ <de> خَيْرُ <GPA virginaju> Bu sizin için çok hayırlıdır. اِنْ <İyiarsi> كُنْتُمْ <aşk Formula Formula Nossa> Bir şey anlasaydınız, bunun hayırlılığını anlardınız. Hiçbir şey anlamıyorsunuz ki. Mevla buyuruyor. Sizin günahlarınız yok mu? Siz affolmak istemiyor musunuz? يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ İyiliği emrederseniz, kötülükten nehy ederseniz malınızla canınızla bu İslam'ın dünyaya yayılması için gayret ederseniz, Nerede ya din derdi bir şey yok? Allahım, ya Rabbim, ya Rasul. Araba, acemi, bütün milletler düşmüşler dünya derdine, Böyle kafirlerin modalarının peşinde, onların sanatlarına hayran bir şekilde, filmlere, dizilere kendini kaptırmışlar. Yeni marka arabalar, cep telefonları, yeni, yeni çıkan teknolojik aletler falan falan falan. Hiç Allah Teala hesapta yok ya. Bize ne emrediliyor? Biz namazımızı kılalım, cemaati kaçırmayalım, mübarek cuma geceleri ilim meclisinde bulunalım, millete vaaz edelim, bu milleti davet edelim, biraz Allah dedirtelim birkaç kişiyi, haramdan kurtaralım, içkiden, kumardan, zinadan geri getirelim. Biz bununla gideceğiz Allah'ımıza huzuruna. Bu yarayacak bize mi? Anlatıyorum işte. Maruftan geldik buraya. Yani malınızla, canınızla cihat ne demek? Emri bil maruf. Nehyanil münker. Alsan bir adamı getirsen, araba parasını versen malınla cihattır. Ya otobüsünü, metro neyse ben vereyim senin paranı, gel. Veya giderken gelirken sana bir yemek ısmarlayayım. Peki adam yemek hatırına da gelir bazısı. orada arada malınla cihattır. Malınla cihat. Gittin arabanla aldın adamı evinden. Ya gel kardeşim sohbete gidelim. ayet hadis dinleyelim şöyle. Canımla fedakarlık vaktinden, arabandan, saatinden. Nerede bu işler? Evvelce çok idi. Evvelce millet, o otobüsler minibüsler tutarlardı, bedava. Milleti doldururlardı, külliyelere getirirlerdi, vaazlara gittiğimiz yerlere getirirlerdi. Hep millet namazlara başlardı. Neler oluyordu? Şimdi kendi adam, kendini zor kıpırdatıyor ya. Nedir bu dünya bu kadar? Nedir ya? Krallar, ağalar, paşalar hepsi gitmiş yatıyorlar mezarda ya bu kalmadı kimseye bunda fayda yok görüyorsun işte bu kadar dünyanın en büyük emirleri padişahlar nereye gittiler rezil olmanın ne lüzumu var ya K 42 milyar dolar serveti var öbürünün bilmem ne kadar hepsi öldü var kaddafi ne kadar serveti var milyarlarca dolarlar ne oldu helak oldu rezil oldu hüsnü mübarek öyle kaç milyar dolar serveti var ev, ev, ev, Suud'un velahı 80 milyar dolar serveti var 80 milyar dolar Ne nedir bu para ne yapacak ne yapacak bu para bu parayla kaç milyon adam Müslüman olur ya bütün Afrika Müslüman olur Afrika'nın yarısını Hristiyan ettiler ya yarıdan fazlası Hristiyan ettiler Afrika'yı ya bunlar fakir aç gidilse bunlara güzel hocalar, alimler, vaizler, hafızlar hep Müslüman olurlar millet cennete gider ya ne olacak para para para para. Yediğimiz belli, içtiğimiz belli, bunun fazlasını yiyemeyiz ki patlarız da ne yiyeceğiz? Biraz ahirete dönelim. Biraz nefsin keyfine uymayalım. Bak Allah'ımızın emrettiği şeyler yap. maruf. Yani akıl da bunu güzel kabul ediyor, din de bunu güzel kabul ediyor. Zaten akıl selimce dinden ayrılmaz. Yani faizin, kumarın, içkinin, zina'nın Yalanın, kıybetin, iftiranın, bu kadar haramların bir tanesinde bir fayda olduğunu hangi akıl söyler ya? Din yasak ediyor, akıl da anlıyor bunu. Allah sana anlaman için akıl verdi. Münker reddedilmiş. Bir şey din reddediyorsa akıl da reddetmesi lazım. Ama senin aklın yerindeyse, aklın yerinde değilse nefsinin arzusuna esirse akıl. Ruha abi olan tarafı var. Nefse tabi olan tarafı var. aklı nefse uymuş. O akıl uyuntu. Nefse uyarsa o akıl da hep kötülük ister. Öyle akıl olur mu? Akıllıktan çıkmış o. Zıvanadan çıkmış. Kur'an-ı Kerim'de akıl sahipleri, tabirleri nasıl geçer? لِعُلِ النُّهَا لِعُلِ Ayetler, ibretler, dersler, vaazlar, emirler, yasaklar Hidayetler, Kur'an'da nur var, rahmetler. Kim için? Halis akıl sahipleri. Bak, halis demek karışıksız. Hiç demiyor, lizevil ukul. Akıl sahipleri demiyor Kur'an. Li'ulil elbab. Elbab, lübün midir? Lüb, öz demek. Yani cevizin bir kabuğu var, kışır. Bir de içinde yenilen tarafı var, özü var. Lezzet orasındadır, vitamin orasındadır. Kabuğu, baştan yeşil olur, sonra kahverengi işte üzerindeki zar yırtılsa mesela kahverengi kabuğu çıkar, efendim, kas katı bir şey. Bunlar dişlenmez, bunlar yenilmez bunlar. Ama sen bunu ben yiyeyim dersen, fayda yok. Hem dişine zarar verirsin, hem midene zarar verirsin. Ondan sonra açarsın, içinde bir daha zar çıkar, o zarda da acılık var. O, o zarı da yiyeyim desen, e cevizi online yesen o zardan dolayı cevizin içindeki tadı da alamazsın o da onu acı eder o zar da soyulacak ondan sonra bunun özü var ha. İşte aklında böyle özü var bir kabuğu var bir özü var aklın kabuk tarafı ancak yemek, içmek efendim benzin çıktı euro düştü, senetler şu oldu, vergiler yükseldi şu arttı, şu indi, şu çıktı akıl bunu anlar yani karı dünyevi, maddi kârlar, zararlar, canın istediği şeyler, beğendiği şeyler, hoşuna giden şeyler, yemekten, içmekten, kadından, erkekten, neyse. Herkesin, cinslerin kendi karşı taraflara karşı meyilleri var, istekleri var. Ama bu dünyalık iş. Bunda ayet anlayacak akıl olmaz bu işte. Bu kabuk tarafı. Ne zaman özüne iner, halis akıl sahipleri, bunlar sıralı zikrederler. Ayakta, oturarak, yan yatarak, devamlı tefekkür, Allah'ın ayetlerine bakmak, kurban olduğum Allah'ım neler yarattı bu kadar, ne ayetleri var, ne delaletleri var, ne ibretleri var. İstediği yeri sallıyor, istediği yeri durduruyor, istediği yeri yıkıyor, istediği yere kasırga yolluyor, istediği yere yağdırıyor, istediği yeri kurutuyor, istediği yerde bitiriyor, istediği yeri yeşertiyor, istediği yeri çürütüyor. İstediğini öldürüyor, istediğini diriltiyor. Bütün alemler, melekler, felekler bütün hepsi onun, onun yönetiminde. Amerika nedir ya sen? Birkaç tane kafirlerden korkuna İslam'ı bırakacaksın, olacak iş mi bu? Bize şöyle ederler, böyle ederler. Edebildiler mi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme? Edemediler. Dünyanın gavruyu toplansa edemez. Ama sen imanı tazele. E inananlar, yeniden iman edin diyor. Neden? E Allah'ın gücüne bile inandığın yok tarzı. Az daha diyeceksin ki Allah Amerika ile baş edemez haşa. Öyle bir düşünce var yani. E i̇şte orayı işgal etti, burayı işgal etti, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ne yapıyor? Bir şey yaptığı yok. Ama Müslümanlar adam değil, halis akıllı değil. Haramlardan nehyeden, hevayi nefsin arzularını engelleyen akıl yok. Akıl gitmiş, esir olmuş nefsin elinde yahu. İnne fidâlike le âyâtin Bu kadar geçmiş kavimler batırdık, helak ettik. Hak ile yeksan ettik. Nerede Bizans, nerede şu, nerede bu? Bu Kaç bin senelik tarih var şu durduğumuz yerlerde. Nerede geldiler, gittiler hepsi? Bunlarda ayetler var. لِعُلِ النُّهَا Nühye sahipleri için. Nühâ, Nühye'nin cemi, yani çoğulu. Nühye ne demek? Nehyedici. Nehyedici ne demek? Akıl. Allah bak akıl demiyor. Nehyedici akıl. Yani ne demek? Yasaklayan, yani engelleyen. Nereden? Yasaklardan, haramlardan, zararlardan, ziyanlardan, azaplardan, cehennemden seni geri koyuyorsa o akıl. Yoksa seni at zinaya sevk eden, içkiye sevk eden, efendim, haramlara teşvik eden, yalan dolana düşüren, akıl mı bu şimdi? Çok uyanık adam, çok akıllı adam, bütün milleti dolandırmış. Böyle akıl mı olur ya? Cehennemi boylatan adam akıl mı olur? Onun için nefsin istekleri kısım. Meşrusu var, gayrimeşrusu var. Sen ne yapacaksın? Her işte Hazreti Kur'an'ı kendine mizan edineceksin. Sünnet-i Seniyye'yi kendine kıstas kabul edeceksin. Ona göre onun hakemliği altında. Allah razı mı? Rasulü razı mı? Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an serbest ediyor mu? İslam bunu serbest etti mi? Ona uyarsan Nefsin hevasından kurtulmuş olursun Yok efendim canım ne isterse onu yaparım dersen Seni Allah yoldan saptırır Kırkıncı farz değilmiş Nefsin hevasıyla amel etmemek Yani nefsin demek kötü arzusuyla Onun için kötü arzusu kaydını koyuyoruz ki bir de meşru istekleri vardır. Onlar yerine getirilmelidir. Allah Teala Davud Aleyhisselam'a ne buyurdu? Estaizüla ya Davud inna cealnake halifeten fil ard. Biz seni yeryüzünde ne yaptık? Halife yaptı. Peygamberler Allah Teala'nın halifeleridir. Bütün insanlar da halife der. Adem babamız ilk insan halife olarak yaratıldı. Şimdi esas tabi halifelik makamında olanlar alimlerdir. Tabi alimler içinde de kadılar yani mahkemede hüküm verenler sen haklısın sen haksızsın diye hüküm verenler kim adına hüküm veriyor aslında? Allah adına hüküm veriyor. E tabi şimdikilere bakma şimdikiler efendim belediye reisinin verdiği yetkiyle yok Amerika'nın verdiği yetkiyle yok Fransa'dan aldığımız düzenlen yok İtalya'dan getirdiğimiz düzenekle falan onları konuşmuyorum ben şimdi, benim konuştuğum başka bir şey bir kadı, bir hakim e, ayetten, hadisten haberi olan bir müçtehit tabii şimdi müçtehit bulamazsın ama kadılık, hakimlik yapacak fıkıhçılar vardır e buna gittiğim vakitte bir şey sorduğum vakitte ne yapmayacak? nefsinin arzusuna göre hüküm vermeyecek öyle efendim bu zengindir, buna yamulayım bunun lehine fetva vereyim çünkü neden sonra bundan hediye çok gelir ee, şimdi arkasında bu adam beni memnun eder ama bu çulsuz fakir şimdi buna haklısın desem de bir kilo helva bile getiremez yani diye iş yapma sen Allah'ın adına hüküm veriyorsun Allah'ın adına halifelik yapıyorsun bu hocaların çok acayip işleri var bu hocalık kolay bir şey değil Allah adına fetva veriyorsun Caizdir ne demek? Değildir ne demek? Helaldir ne demek? Haramdır ne demek? Bak çıkıyoruz bu kadar programlara bize soru soruyorlar. Biz kafamıza göre serbesttir, helaldir diyebilir miyiz? Bu yetkiye sahip miyiz? Ey Davut, biz seni insanlar, seni yeryüzüne halife yaptık. فَحْكُمْ بَنِنْ نَازْبِ Hak, İnsanlar arasına hak ile hüküm ver. Yani adaletle hüküm ver. Yani Allah'ın sana gösterdiği ile hüküm ver. Başka ateş kelimede Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne buyuruyor? İnne anzel nayl ekel ki hakkı'yı biz bu kitabı sana hak ile hikmetle doğrulukla indirdik. Hiçün lütfüme bine naz insanlar arasında karar vereceksin. Ne ile? göre? Nereden aldığın yetkiye dayanarak bir maerak Allah, Allah'ın sana gösterdiği ile Kur'an'da ne gösterdim sana ondan hüküm vereceksin. Babana da, anana da, yakınına, uzağına. Fark etmez. Karına, zararına. Olmaz. Nefsin keyfine uyma. Ve la tekullil hainine khasîmâ. Sakın hainleri tutup da suçsuzları efendim, mağdur etme. Allah Allah. Halbuki etmez haşa. Ama a kızım sana diyorum, a gelinim sen işit. Ey Davut, biz senin yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَٓا ''Nefsinin arzusuna uyma'' Bak Davud Aleyhisselam'a, Peygamber'e ne diyor? ''Nefsinin keyfine, isteğine uyma'' Canın ister ki, şu suçlu olsun, şu suçsuz olsun Canın ister ki, bu kazansın, bu kaybetsin Canın ister ki, bu ilerlesin, bu gerilesin Canın ister ki, bu öne geçsin, bu geri kalsın Olmaz! Adalet var, hak var Kafana göre iş yapma فَيُضِلَّكَ Ansebilillah. Sonra nefsinin arzusu ne yapar? Seni Allah yolundan saptırır. Koca peygambere ne diyor? Kitap sahibi yahu. Davud Aleyhisselam. Nefsinin arzusuna uyarsan diyor, seni benim yolumdan saptırır. Onun için nef nefse tabi olmayacaksın. İnnellezîne yadzillûne Ansebilillah. Allah'ın yolundan sapıtanlar var ya, Kur'an'ın hükmünden ayrılanlar var ya, ayetten, hadisten dışarı çıkanlar var ya, لَوْمْ عَذَابٌ şedid, Onlara çok şiddetli azaplar olacak. Niçin? بِمَانَ سُوْ يَوْمَ hisab, Hesap gününü unuttukları için. Hesap günü. Yani bu şimdi sadece mahkemede hakim olmak, e, kadı olmak, Peygamber olmak veya onun vekili, varisi, alim olmak şart değil. Hepimizin başına ne işler geliyor mu? Geliyor. Komşumuzla aramızda bir iş çıkıyor mu? Çıkıyor. Kardeş arasında çıkıyor mu? Ana baba arasında çıkıyor mu? Karı koca arasında çıkıyor mu? Komşu komşu arasında çıkıyor mu? İş ortakları arasında olay çıkıyor mu? Herkesin ihtilaf oluyor mu arasında? Kim haklı kim haksız mesele çıkıyor meydana? Neye göre bu hüküm verilecek? Ben Kur'an'a razı olmam, ben şerata razı olmam. Dersen ne oldu senin durumun? He? Kıza mirastan yarım veriyor. Erkeğe tam veriyor. Erkeğin işine geliyor, bana nasılsa tam veriyor. Kızın işine gelmiyor. Ben böyle bunu kabul etmem. Ne oldu şimdi? He? E dinden imandan çıkar ya. Nefsin keyfine uydu. Çünkü nefis sana diyor ki, kaç tara Ya para da para olsa. Yani tabii bunu azı çoğu şey etmez de 500 lira mesela fark etmez. Kalmış 3000 lira diyelim. Var efendim üç tane çocuk. Değil mi? Birisi o ikisi olan birisi kız mesela. Rizzekeri mislu hazli seide erkek iki kız pay alır. Çünkü kızı kocası bakmakla görevlidir. Kocası bakmasa velisi yani bakamıyorsun. Babası var, amcası var, var. E o kimsesi yoksa Beytülmal, devlet bakacak. Kadını devlet çalıştıramaz İslam'da. Kadınlar oturacak, kocası, velisi yoksa kadının, devlet ona bakmak zorunda İslam'a göre. Kadına demez ki İslam devleti, çık dışarı çalış. Böyle bir şey İslam'da yok. Bakmak zorunda. Onun için kadına, onun için yarım veriyor buradan. Neden? Çünkü kadınlara bakma yükünü kime vermiş? Erkeğe vermiş yani. Onun için kıza da buradan yarısında çok iyi bir para yarısı. Erkekte diyor bütün çoluk çocuğunu sen bakacaksın, ee, evlenecek, nafaka temin edecek, ona tam veriyor. Buna da diyoruz, seni başkası bakacak ama yine buradan da bir hatırın olsun, ee, müşrikler gibi cahiliyet devrindeki bir kadına miras vermezler, o çok kötü bir şey. Kadına mutlaka miras verilecek. Ama şimdi burada e, diyelim ki Allah'a dinlersen 500 lira eksik alacaksın, Fransız kanunlarını dinlersen 500 lira fazla alacaksın yani 500 lira oynamış diyelim parada. Bu 500 lira için din, iman, kitap, bu kadar ahiret, hesap günü var hepsini unutuyor. Ne olursa olsun diyor ben diyor 500 lira fazla alacağım arkadaşlar. Halbuki bunun şey var söz yol. Kadın hakikaten muhtaç ise, oğlan çocuk da muhtaç değilse o kendi hakkını herkes alır razı olun. Ondan sonra diyebilir ki abla, bacı neyse ben sana yarı hakkımı da sana bağışladım. Onu da bağışlayabilir, İslam ona izin veriyor. Sen daha muhtaç durumdasın, benim durumum iyidir. E dese bağışlar. Veya deseler ki abla, ikimiz, iki erkek kardeş işimiz var, gücümüz var, senin bir şeyin yok. Hepsini sana bağışladık, helal olur o zaman. Ama şimdi o hakkını vermezken de Allah ona vermiş o hakkı şimdi, zorlanın alamazsın. Hesap gününü unutmamak lazım. Bir 100 lira için, 500 lira için, bin lira için ahiret unutulur mu ya? Yalan yere şahitlikler Güçlüden yana olmak Efendim Güç kimdeyse onu tutmak Zulme uğramış mazlumu Efendim yardımsız bırakmak Neymiş ben onun tarafında olursam bana da bindirirler Bunun, Buna zulmedenler çok güçlü onun için ben bunu e, Göremem gözetemem Nelerde neler, neler neler Şahitlikler Allah için Ya sen burada mıydın e, burdaydın e, Bu böyle olmuş burda ben duymadım. Ya niye böyle yapıyorsun ya? Duydun da ya şimdi duydum deyip de işimi karıştırayım başıma iş açalır ya. Duymadım ben bir şey duymadım. adamın hakkı yeniyor orada. Sen de ki duydun bu bunundu, bu buna emanet verdi. Bu mal bunun değildi, bunun, bunundu desen malını kurtaracak adam. Ben duymadım ben bilmiyorum kimindi bilmiyorum. Orada duruyordu bir şey ama böyle yapma yapma yamukluk yapma değmez vallahi değmez para için değmez ya dünya için değmez ne yapacaklar seni ya en fazla ne yapacaklar seni nereye getirecekler seni en fazla gelse reisi cumhur olsun yani. ondan ilerisi yok ne olacak ölümden mi kurtuldun hastalıktan mı kurtuldun yaşlanmaktan mı kurtuldun neden kurtuluyorsun ki bir şeyden kurtulmuyorsun hesabın daha artıyor fatura daha ağırlaşıyor nefsin keyfine uyma Haktan, kitaptan, şeriattan, sünnetten, ehli sünnetten ayrılma. İşte bu farz. Ne yapacağız? Adamlara bu kadar İslami gazeteler, İslami basın, İslami. diyoruz şu adamları ehli sünnet değil, diyoruz şu kanalı ehli sünnet değil, ehli sünnete muhalif, sahabeye sövüyorlar, şöyle yapıyorlar, kader inkar ediyor. Yine bakıyoruz İslami gazete diye geçiriyor. En başta yine bakarsın, ehli sünnet dışı kanalın reklamını koyar. Yahu yapmayın bunları ya. Hak'tan niye ayrılıyorsunuz siz ya? Adam da bana gazete veriyor. Ne gazete, gazete? Hangi gazete istiyorsun? Ben de desem ki şimdi hürriyet istiyorum, o yapacak. Veya desem cumhuriyet istiyorum, o Hocaya bak cumhuriyet okurum. Bakalım ne diyor, ne var? Yok. İslami gazete ister misin? Al da gözüne sok. İslami gazete açıyorsun içine bakıyorsun nerede şia var ehli sünnet düşmanları reklamları ya niye böyle yapıyorsunuz ya değer mi burada ya birkaç kuruş alıyorsunuz oradan buradan diye ya bundan evvel sapık sapık adamların isimlerini verdiniz reklamlarını yaptınız adamları memlekete millete şey gibi tanıttınız millet ondan sonra zehirlendi bütün millet ya şimdi adamların rengi çıktı meydana 30 senedir söylüyoruz bu adamlar bozuktur nereye hizmet ettikleri belli değildir bunları efendim reklam etmeyin isimlerini teşhir etmeyin yok sonra ne çıktı meydana adam demesin mi ki hristiyanları Allah'ın dostu olarak kabul ediyorum hadi bakalım 30 sene bütün millete dediniz ki iman, İslam, kuran bunu seyredin efendim şeylerini izleyin sivrisinek mucizesi bilmem ne mucizesi şu mucizesi bu mucizesi falan falan ondan sonra bir de bak adam dedi hristiyanlar Allah'ın dostudur ya siz ne kadar ahmak adamsınız, hiç mi kafanız çalışmıyor, ya bu batıla hizmet etmeyin ya. ehl sünnet dışı adamlarda hayır yok. Nefsin keyfine uymayın. Ya işte oradan bir para gelecek, oradan bir reklam gelecek, oradan. E o zaman ne? İslami gazeteye lüzum var? Arka kapağı, e, arka sayfa güzeli koy bir tane, bacak maçak aç böyle bir güzel. Birkaç tane güzel karı kız bul, daha para kazanırsın. Ne gerek var İslami deyip de içinde milleti zehirliyorsun? Al çırı çıplak şeyler bas günah az. Şu olmaz adam bakar, günahtır düşünse kafir olmaz. Ya bunlar milleti zehirledi. Milletin ne kadere imanı kaldı, ne mezhebe bağlılığı kaldı, ne müçtehit tanıdığı kaldı, bütün milleti ettiler şey. Mesih, Mehdi, müçtehit, Allame Herkes istediği gibi dinle oynuyor şimdi ya. Bu İslami basın yüzünden ya. Öyle şey olur mu? Hevaya uyma seni Allah'ın yolundan saptırır. Evet bu profesörmüş de bunun da bir görüşü varmış. Olmaz! En büyük profesör olsun. Kur'an'a sünnete muhalif ehl-i sünnetin cumhuruna muhalif bu kadar büyük müştehitlerin tersine görüş olur mu ya? Ha bu da bir fikirdir. Olur mu öyle bir fikir? Nevi millete bunu şey ediyorsun ilan ediyorsun bir de ya bu da bir görüştür. Nasıl görüştür? Ben şaşırıyorum kalıyorum ya. Kur'an'da helal edilen bir şey adam haram diyor. Adam da sakalı var hoca diye. E bu da bir görüştür diyorlar ya. Ben şaşırıyorum. Bu nerede kaldı Kur'an tefsir, hadis, fıkıh, akayit tasavvuf. Biz niye okuduk bunları? Niye okuttular bize bunları? Bunlar hakem olmayacaktıysa ne olacaktı? Herkes aklına göre konuşan din mi olur ya? Nefsin hevasına uymamak Farz Ona göre de herkes ahiretini düşünsün. Hesap gününü unutanlara efendim bu ahirete göre hareket etmemeleri yüzünden şiddetli azaplar olacak. Allah yolundan sapıtanlara Allah'ım sapıtmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi şümbarek cuma gecesi hürmetine, zilhice-i şerife hürmetine, haramay hürmetine, şu derste bulunanlar, dinleyenler İmanlarımızı sana emanet ettik, sen muhafaza ile yar. Son nefese kadar bizimle muhafaza ile yarım. Ölürken de, mahşere kalkarken de, bizi eli sünnet itikadi ile beraber haşreyle ile yarım. Amin. amin, amin. Başka bir rahat ne Nebûr istağdûbil la. Ee, Tabi gerisi de var. men mantaha, fe'da ja eti. Bâmmetül kübürâ Büyük bir bela koptuğu zaman öyle depreme mepreme benzemez 5.6, 7.2 falan benzemez Büyük bela geldiği zaman Ne demek büyük bela? Gökler, yerler hep sökülüyor Öyle altı katlı binan çökmesine benzemez 7 kat gök çöküyor Ay dökülüyor, yıldızlar çökülüyor. İdeş şems kûrât Güneş dürülüyor. Yıldızlar dökülüyor ve del cıbal Dağlar yürütülüyor. Öyle Tsunami, bir, mutsunavi hortum kasırgaya benzemez. Bir vilayet iki vilayete benzemez. Bütün çatı kubbe çöküyor. Yine hatırlıyor insan maşaa. İnsan o gün dünyada ne yaptığını düşünmeye başlayacak. Hiç düşünme zamanı mı? Ama hesapsız çalıştı. Yaptığı hareketler hesapsız. Konuştuğu laflar kitapsız. Baktıkları, dedikleri, yedikleri, içtikleri, kazandıkları, harcadıkları, aldıkları, bıraktıkları. Hiç. Sarı çizmeli memede. Adam hiç ya. Bir de Allah adına da helal aram uyduruyorlar ya. Bir de Allah adına. Hadi nefsine uydun yaptın bir günah. O da değil. Diyor ki bu caiz, bu caiz değil. Allah. Amentür'ün şartlarını bozmaklar falan. Ne kadar hesapsız işler ya. İşte ne zaman gök kubbe çatırdayacak, herkes ne yaptığını hatırlayacak. E hatırlayacaksın da, bugün bunun zamanı mı şimdi? Ama tabii bir anda insan e, artık e, elimden bir şey gelmeyecek, e, dünyaya geri dönülmeyecek veya dünya hayatın bitti, e, ahirete de mecbur gidilecek. E, Allah'ın buyurduğu çıktı. Bak biz hesap ediyorduk belki de çıkmaz. Haşa ama yani nefis bizi öyle kandırıyordu. ama ne zaman ki patlak verdi ha demek ki bundan sonrası da buyurulduğu gibi çıkacak demek bizim elimizde bir şey yok bunu durduracak ve bu rizzetil cehîmü limen yara gözü gören herkese cehennem açılacak çünkü yerlerin altında denizlerin altında cehennem bütün bu kopunca gökler açılınca cennet çıkacak yerler açılınca cehennem çıkacak bu gökler yerler yani bunlar Allah Teala'nın alemleri içerisinde bunlar e ne kadar bize yumurta kadar hükmü yok bunlara. Yani arş en büyük cisim her yeri kaplamış. Vesiha kürsiyus semavati vel arda Allah'ın kürsüsü ne yaptı? Ayetel kürsüde ne söylüyor? Allah'ın kürsüsü gökleri yerleri kapladı. Peki o kürsü nerede? Tabii göklerin yerlerin dışında. Gökleri yerleri kaplayan göklerin içinde olur mu? Demek ki dışında. Peki ona kadar Mel kürsiyyu fil arş Arşın yanında kürsi o yedi kat göklerin yerleri çepeçevre soğanın zarı gibi kaplamış kuşatmış olan kürsi arşın yanında ne kadar kalır? İllaki halkatin mulkatin fi ardı felat Kocaman bir çöl, diyelim dünyada en büyük çöl neredesi Sina çölü mü? Ne çölü ne kadar? En büyük çölün ortasına bir bilya, halka halka, bilya delir ona. Böyle yani yuvarlak bir demir parçası. Atsan çölün ortasına, o ne kadar kalır? Kürsü de arşın yanında o kadar kalır. E arş da sonradan yaratılmış. Mevla'nın hepsi ol demesiyle olmuş ol dediği bir kere var olduğu cihan olma olur oldum ol demhema Allah'a ne zorluk var Celle şanuhu, Celle Celaluhu bir açtığı vakit gökleri yerleri cennette çıktı cehennemde çıktı cehennem görenlere açılacak yani şimdi göz bakarak bakın yanmak ne demek ya ateş ne demek şurada bu ateş yanaştığını görmek ne demek ateşin içinde kalmak ne demek Allah'ım ya Rabbim bizi. Ateşi tercih ettirme bize ya Rabbi. Ne insanız, ne biçim nefsimiz var, ne kör kafalı bir şey ya. Göz görerek ateşi tercih ediyor. Fe <gülüyor> emmâ <gülüyor> Kim dünyada azdıysa, kudurduysa. Ve âcerol hayâted dünya Dünya hayatını ahirete tercih ettiyse. Şimdi film seyretmek, bu sohbeti kaçırmak dünyayı tercihtir. Film nedir? Dizi nedir? Geçici zevk. Dünya peşin maç. Nedir maç? Burada ayet ayetati okunuyor ya. Ha sen ne yaptın? Dünyayı tercih ettin. Namaz uyuyorsun sabah namaz vakti. Namaz geç, güneş doğdu. Nereyi tercih ettin? Uykuyu. Dünyayı tercih ettin. Zekat vermedin. Parayı tercih ettin. 250 lira zekatı var zaten. Sanki 40 trilyon. 250 lira zekat on da veremiyor. 250 lira öyle 250 lira hesap ediyor işte versek mi vermesek mi ne yapsak ne etsek vermemek için 40 çare arıyor falan ne biçimmiş bunlar ya bu kadar dünyayı tercih etmek olun hacca gitmemiş zengin adam durumu müsait hala hacca gitmemiş hac farz olmuş 10 sene 20 sene 30 sene gitmeyen var ha ölse ne olacak İslam'ın bir şartını yapmamış ya param var sağlığım var be adam niye gitmiyorsunuz? şimdi kura çıkmıyor şudur budur tabi ne yapsın zorlandaki kaçacak hali yok gizli gidecek hali yok o kura aşı başka yani ama sen elinden gelen e, kaydını yaptırdın mı gereken mür, müracaatlerini yaptırır mı? dünyayı tercih faiz 10 lira 20 lira fark alacak faiz alacak ateşten nasip alacak cehennemden nasip alacak yetimin malını yemek çocuğun babası yok babası yok parası var babasından kalmış çocuğun bir şeyden haberi yok oradan aşırmak yemek işte onu kendine kaydırmak falan ateş yemek yani ateş yemek böyle acayip acayip işte dünyayı tercih evlenmiş ayrılmış mehir vermez kadının mehiri var kadını boşamış kanunen de bunun bir şey yok diyelim tespit kayıt kuytu yok yaptırımı yok yani kadının mehirini vermez Allah. Ne zulümler ya. Hep dünyayı tercih. Hiç demiyor hesap günü var ya. Bu yetimin hakkını sorarlar. Bu kadının hakkını sorarlar. Yok. Herkes bir şey tutturmuş gidiyor. Yani kime ne kazık atabilirsem, kimden ne koparabilirsem onu uyanıklık zannediyor. Halbuki ahirette önüne azap çıkacak. Feinnel cehime yelmevâ. İşte kızgın ateş Binlerce sene tutuşmuş, tutuşturulmuş, kızgın ateş, onun sığınağı, barınağı, sokulacağı yuvası o ateş. Nasıl ki çocuk kaçtığı vakit anasının koynuna, o da diyor mahşerde o kadar sıkışacak, sıkışacak, elli bin sene güneşin altında yanacak, ezilecek, eriyecek, kendi terinin gölüne boğulacak, artık diyecek ki yani cehennemi bir gösterin bana da, Çocuk anne anasına sarılır gibi cehenneme bir dalayım şöyle Çünkü cehennemden beter edecekler mahşerde Mevâhu demek El-kâriâ'da ne diyor ve emmâ men haffet o Kimin mizanda sevabı günahı tartıldığı vakit hafif gelirse sevapları ağır basarsa günahları fe ümmühû haviye. Um ne demek <gülüyor> Arapça'da? <gülüyor> <gülüyor> um Arapçada Üm anne Föüm onun anası haviye haviyedir diyor. Ve madrake mahiye haviyenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Söyleyeyim sana da anlatıyor. Na ron hamiye kızgın ateş. Anası kızgın ateş. Anasına sarılır gibi cehenneme dolanacak. Niye? Birkaç dakika fazla uyumak için, birkaç kuruş parayı vermemek için efendim Beş paralık keyfini, şehvetini haram yollardan, zinalarla, livatalarla, erge erkeğe, kadın kadına işlerle, şey, lezbiyenliklerle, bilmem, homoseksüelliklerle, falan filan, beş kuruşluk lezzetler. Ya. Ama bunun helalı yok mu ya? Allah sana helal etti evlenmeyi. Yok işte illa o nefsin kötü arzusu onu, onu düşürüyor oraya. Hep dünyayı tercih. Ya önümüzde sonsuz bir hayat var. Şuranın yemesine inandık, içmesine inandık. Değil mi? Aç açık kalmasını da görüyoruz. Allah Van'daki kardeşlerimize yardım eylesin. Amin. Amin. Evlerine giremez haldeler. Kişi bir sallanıyor. Yani millet yeniden yıkıldı. Allah Teala havaları ılıtsın, fazlu ile Allah'ım. Ya Rab, çoluk çocuğu Allah hasta olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Ya Rab, sebepler halka eylesin. Amin. Amin. Üzülüyoruz. Ölenlere rahmet eylesin. Kabullen nur eylesin. Ama şimdi evsiz kalmak ne demek? Bak havalar soğudu şimdi ee, Bir sallansak geçsek, evlere giremesek, duramasak çadır mı yeter bu kadar millete? 17 milyon İstanbul 17 milyon Çadır mı yeter buraya? Çadırda nasıl durursun bu soğukta? Ne yapacağız? E, dünyada ev lazım, doğal gaz lazım, sıcak lazım, ekmek lazım, aç lazım Çorbaların, peynir lazım, her şey lazım. Ahirette lazım değil mi? Gideceksin ahirette, yuvan yoksa, cennette yerin yoksa, dikili bir ağacın yoksa, Allah'ın senden rızası yoksa ne yapacaksın ahirette? Şimdi gidiyorsun evine bak, hanım çay demlemiştir, meyve da vardır evde. Ondan sonra biraz yeriz, içeriz, yatarız falan. İnşallah sabah namazına kalkmaya niyet edersin. Bir de hepten sabah namazında unutursan yandın, ocağın yandı. Sabah namazını kaçıran cemaata gelmeyenlere bile evlerini yakayım istedim diyor. Yani evleri yanmış demek Allah'ın indinde Yanmıştan haberi yok ki adamın. Yok hocam bizim evim yandığı yıkıldığı yok yerinde duruyor. Sen öyle zannet namazı kaçırdın. Secde etmedin Allah'a sana bu kadar ev verdi, ocak verdi. Olur mu şimdi bu? Bu Allah'a karşısında nankörlük yakışır mı bu? Zikirsiz şükürsüz gafletle gezilir mi? Şu kadar Yemekler, içmekler, yediğimiz önümüzde, yemediğimiz ardımızda. Somali'de millet oradan açlıktan kırılıyor, Afrika öyle kırılıyor. Bir, bir kısım millet, depremde, bir kısım millet, Efendim Tsunami'de bir kısım millet. Herkes bir dertti, dünyanın her tarafında bir dert var. Allah vatanımızı ve İslam vatanlarını gökten yerden gelecek bütün afatlardan muhafaza inese. Amin. Amin. Dua etmek lazım ama namazsız durulur mu, cemaatsız durulur mu, zikirsiz durulur mu? Allah'a yalvarmadan olur mu? Dua yapmadan olur mu? Ee başın sıkıştı başladın Allah Allah deme. E şimdi mi? Firavun gibi. Şimdi mi iman ettin derler adama? Niye Yunus Aleyhisselam gibi önceden beri tesbih yapmıyorsun? Balın karnına düşsen bile çıkarır Allah seni. Ama te'arrafile Allah'a fi'l-raha Rahat zamanda Allah'a zikirle, ibadetle, hamdle, şükürle iyi tanın ki Zor zamanda da Allah seni tanısın. Allah'ın tanımadığı yok ama öyle tanımak var, öbür türlü tanımak var. Dost olarak bilmek var, düşman olarak bilmek var. Keyfi yerindeyken de bizi arardı, sorar, bizi zikrederdi diye bilmek var. Bir de başı sıkışmadan Allah demez diye tanımak var. Kötü bir şey bu. Firavunlaşmanın bir lüzumu yok. Şu rahat zamanlarda Allah diyelim de, dar zamanda da Allah da bizi kurtarsın Celle Şanuhu Celle Celle. Hatta hiç bela vermesin. Amin. Ne lüzum var belaya düşüp de kurtulmak isteme. Belasızlık istesene. Allahümme inni yes eseluke'l afiyete fi'd dünya ve ahira. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç bırakmazdı bu kelimeler Her sabah akşam okudu. Zelzele duası da diye geçer bu Yazdım geçen dergide de mi yazdık bilmiyorum. Dualarım kitabımda var. Sayfasını bulursanız söyleyin millete söyleyeyim. Hiçbir sabah akşam bu duaları okumadan o etmez. Tabi onun okuduğu çok. Allah'ım niyeselü gel. Affe. Ya Rabbi bağışlanmak istiyorum. Ve afiyete belasızlık istiyorum. dünya ve ahirete. Dünyada da ahirette de belasızlık istiyorum. Evimden dışarı çık çıkartılmayayım. Yollarda kalmayayım. Aç susuz kalmayayım. Korku kalk vaziyette kalmayayım. Bak afiyet ne demek? İstesen istesene Allah'tan afiyet versin sana afiyet. Allahümün eselükel afiyete. Ya Rabbi belasızlık istiyorum. fidini dini evvela dinime imanıma bela vurdurmamanı istiyorum. Çünkü bir adam amentüde kadere inanmak şart değil dese onun imanına bela vurdu. Yahudi Hristiyan cennete gidecek dese diyalogçular gibi imanına bela vurdu. Bak görüyor musun şimdi? Dinime bela vurdurma. Ve dünyayı, dünyama da vurdurma ve ehli aileme de ve mali malıma da hiç bela vurdurma diyor. Allahmestur <gülüyor> avrati ayıplarımı ört ve amir rawati korktuklarımdan emin kıl. Allahumme la tu minni Ya Rabbi beni azabından emin kılma. Yani beni böyle bana bir şey olmaz havalarına sokma, devamlı korkut. Ve <gülüyor> la beni örttüğün perdeni benden söküp çıkartma. Yani beni dost düşman huzurunda çıplak bırakma, rezil etme. Allah mahfaz mıyım beni ye, ye. Önümden gelecek belalardan, ve min kalbi ardımdan gelecek belalardan, vean yemi sağımdan gelecek, vean solumdan gelecek, ve min fevku üstümden inecek. Bütün belalardan beni muhafaza ile Allah'ım enni a'ûzü azametike en te'alem te'hati. Ya Rabbi, ayaklarımın altından, yerin dibine batırılmaktan, senin yüceliğine sığınırım bak işte zelzele ayaklarımdan aşağı taraftan diyor batırılmaktan senin azametine sığınırım niye Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam bu duayı yapıyordu e Allah'ı zikretmek için Allah'a rahat zamanda yalvarmak için Allah'tan haberi olduğu için rüzgar esse camiye koşuyordu namaza fırtına olsa camiye koşuyordu namaza güneş tutulsa namaz Ay tutulsa namaz, niçin? Küsüf namazı, husuf namazı, Nerede fıkıhta bunlar? Çünkü Allah'ın ayetleri var, bunca ayetleri var. Allah gösteriyor, kendini gösteriyor. Ben varım diyor Allah. E sen de yarabbi varsın desene. Ondan sonra haberlerden bak, aa oraya şöyle mi olmuş? Aa oraya mı yıkıldı? Burası mı göçtü? Sana olmayacağını ne malum? Yağmur yağ, çizse çizse bugün size, yarın bize demiş adam. O zaman Rahatken sığınsak ya Allah'a, dua edecek. Ne bu nefsin keyfine uymak ya? Tuzun kuru tıkırın yerinde, soban yanıyor, ocağın tütüyor, kestaneler pişiyor. Ooo sende diziler, filmler, oku bir sure, yok. Biraz tefsir oku, yok. E biraz hadis oku, yok. E, hoca sohbet ediyor, dinle, yok. Ne senin için? Maç kaç kaç, şu dizide ne oldu, şu kim ne, ne yaptı? Bu nedir ya sen dünyaya oynamam geldin? Oyuncak mı bu dünya? Görmüyor musun bu kadar ölenleri, gidenleri? Sana mı kalacak bu dünya? Kim azarsa, kudurursa, dünya hayatını tercih ederse, varacağı, sokulacağı yuvası cehennem olur. Ve emmâ men kâfe mekâme rabbi. Kim Rabbinin huzurunda hesaba çekileceğinden korkarsa, şimdiden korkacak. Beni Allah hesaba çekecek diye. Ve ne ennefsi anli Nefsini kötü arzusundan engellerse, bak nefsini bütün arzularını demiyor nefsini gayrimeşru arzularından engellerse acayip bir şey bu geçen anlattım size yani dünya yemeklerinde, içmeklerinde, keyiflerinde de fazla aşırıya da kaçmamak lazım et vücuda lazım olduğu kadar süt lazım olduğu kadar anladın mı şimdi yani hani diyorlar doktorlar da diyor kırmızı et kan yapıyor mesela ben yiyemiyorum diye mesela kansızlığım var, demirim eksik, kanım eksik, devamlı bana diyorlar et ye, yemen lazım falan falan işte ben çok yiyemiyorum ama şey yemek lazım. Yani bir zaruret, bu, şunu ye diyorsun mesela vücuda lazım ihtiyaç, bunlar yenir. Ama sen şimdi efendim her gün kuzu çevirme, tandır, kebap, bu efendim 170 köfte birden ne oluyorsun ya? Bu kadar da olmaz ya. Devri kebir gitsin gelsin, ondan sonra kaç tabak gidiyor, kaç tabak geliyor. Ya Hazreti Cabir'e bir kilo et almış dedim size geliyor. Hazreti Ömer Efendimiz gördü onun. Ne o dedi elindeki et aldım dedi. Niye dedi? Canım istedi dedi. ya dedi. Ne diyor? Ee, siz canınızın her istediğinizi demek alıp yiyorsunuz öyle mi dedi. Hazreti Cabir de neye uğradığını şaşırdı adam. Ne yapmış bir kilo et almış ya bir şey yapmamış ki ya. Ama Hazreti Ömer'e çatarsan işte öyle olur. Demek dedi, canınız her istediğini alıp yiyorsunuz. İyi dedi. Görüyor musun? Ya ahirette siz dünyada lezzetlerinizi tükettiniz, denirse size ne olacak dedi? Yani Hz. Cabir gibi sahabe kıymetli insanlar zaten çok az bu şey buluyorlardı. Ama yine de Hz. Ömer de bir ne yapıyor? Sigortayı sıkıyor gev gevşet olmasın diye. Hz. Ömer ona o, o et haramdır demiyor. Ama demek ki iki işini elin yani canın ne istiyorsa alma. E kulle meşteytü mekeltem öyle bir şey yani. Ne canınız istiyorsa yiyorsunuz ha? Evliyaullah bir mesela muz canım çektiriyor Manavda muz var. Muz helal mı? Helal. Cebindeki para da helal mı? Helal. O zaman bunu almak helal mı? Helal. Yemek helal mı? Helal. Ama işte o evliyaullah da biz anlayamayız. Şimdi onları işi de başkadır. Biz içki içmeyelim yeter yani. <gülüyor> Domuz eti yemesek kurtaracağız. Biz çünkü öyle mubahları hiç durabilir miyiz? Ne var bunda mı Ya tamam da kardeşim canın her istediğini alma diyor işte. Ben diyor tam alacağım bir muz yiyeceğim bir şey yiyeceğim. Hemen bu ayet aklıma geliyor. Kim Allah'ın huzurunda duracağını düşünür de nefsini kötü arzudan engellerse. Tabii bu kötü arzu sayılmaz. Kötü arzu sayılmaz ama e tabii ki biraz fazla yemek. Fazla içmek icap eder, fazla su içmek fazla uyutur, değil mi? Şeytan Yahya Aleyhisselam ile karşılaştı. Yahya Aleyhisselam dedi ona ki, ey iblis dedi, herkese bu kadar oyunlar ettin, bana da bir şey ettin mi dedi. Ya sen Allah'ın peygamberisin, sana nasıl dokunacağım dedi. Ya bir şey yapmışsındır ucundan, kenarından dedi. Bana da bir şey yaptın mı? Söyle, söylemem, söyle falan. Ya dedi, biraz dedi arpa ekmeğini bir akşam fazla kaçırttım dedi. Arpa ekmeği yiyordun dedi. Böyle biraz teşvik ettim, bir şey ettim. Yani şeytanın böyle süslemeleri var tabii ki. Biraz arpa ekmeğini fazla kaçırttım da dedi, teheccüdü gece namazını kaçırtamadım da dedi, biraz geç kaldırdım seni dedi yani. Bana da karşı işte. Beş dakika az zikretse şeytana kar yazılıyordu. Vay dedi öyle yaptın he dedi. Vallahi dedi bir daha dedi, tok karnına uyursam dedi, efendim karnımı doyurursam dedi, yemin etti. İblis de dedi ya. Oradan bir yol buluyorduk, giriyorduk dedi ya. Vallahi dedi bir daha bir insana doğruyu söylersem dedi. Çünkü ben de dedi yolumu tıkattım kendim dedi. Yani peygamber olan bir zat bile ne diyor, bana ne oynettin diyor, bana bir de bakayım diyor. Ya yok diyor, var diyor, bir şey yapmışsındır diyor. Bak o demek yani e, arpa ekmeği biraz fazla yemiş, bir şey değil ki bu, haram değil, mekruh değil. Mubahtır. Ama işte onun getirisi dolayısıyla o içmeyi tetikliyor, o hemen uykuyu biraz artırıyor falan derken gece namazına mal oluyor. Kiminin sabah namazına mal oluyor? Ya Hele film seyredeyim, dizi seyredeyim derken ne, niceleri namazı kaçırıyor sabah? Teheccüd hak getire. Ne olacak? Kim Allah'ın huzurunda duracağından korkarsın, nefsini kötü arzudan engellerse tabii ben size muz yemeyin, karpuz yemeyin demiyorum. Ama böyle bir tas de alıp fıstık, badem bilmem ne üzüm ya tamam yani biraz yenir. Ama doktor bile diyor ki şöyle 4-5 tane badem yersin, fındık fıstık 3 tane 4 tane sen kalkıyorsun lehenle yiyorsun be kardeşim ya. <gülüyor> yani film bitene kadar ya 3 saat de yenmez yani. Değirmen boğaz mısın sen? Biraz da insan haddini bilecek ya. Yani yemenin bir usulü var. Yani ya Rabbi bu tabi fazlaya kaçıyor. Ee, onun için sen bana bunları helal ettin hamdolsun ee, ihtiyacımı gördüm bunu da bir durmak lazım yani ancak ee, tabaktaki leblebi bitene kadar yiyecek bittiği zaman bir de elini böyle o filme bakmaktan elini böyle boşa dağıtıyor böyle bir de bakıyor falan yok falan hanım yok mu falan yok diyor ya bitti diyor vay nasıl niye bitti ya falan olsa yiyecek yani ancak bitene kadar zorlanmaz ki bu iş biraz haddini bilir insan nefsinin biraz arzularını Efendim? E, frenlemek lazım. Gel de bakalım bana anlat. Ben size anlatıyorum ya. Işte bana kim anlatacak? Allah anlatacak bana. Allah. Kurban olduğum Allah. Anlatır öyle ve anlatır adama ki. Fe innel cennete şüphesiz cennet hiyel me'vam İşte nefsini kötü arzusundan engelleyebilene cennet sokulacak yer. Adam cehenneme anasının koynuna atlar gibi atlıyor, bu da cennete atlıyor. Allah, köşkler, saray, sonsuz hayat, çıkmak yok, üzülmek yok, korkmak yok, hasta olmak yok, yaşlanmak yok, hiç üzüntü diye bir şey yok ya. Bu ne biçim bir dünya? Bir dakika seviniyoruz, beş dakika üzülüyoruz ya. Üzüntü çok fazla burada. Bu dünya böyle. Burada kimse böyle digensiz gül bahçesi aramaz. Burada kimse ben devamlı sevinçli olurum zannet Olamayacaksın, olamayacaksın. Hazırlıklı ol, imtihanlara hazırlıklı ol. Maddi manevi imtihanlara hazırlıklı ol. Buradaki cennet Allah'tan razı gelme cennetidir. Zikir cennetidir. Allah'la huzur bulma cennetidir. Allah'a aşık olma cennetidir. O cenneti dünyada bulursan o zaman başına ne gelse sevgilinin her işi sevgilidir. İşte o makama erersen sorun yok. E dünyayı cennete çevirebiliriz. Neyle? E rıza makamını kazanabilirsek cennete çeviriz. Çünkü neden? E Rabbim böyle istiyor. Onun istediğinden iyi bir şey olamaz. O benim şerrimi istemez. Onun her yaptığına hayır var. Ben şimdi anlamıyorum. Bunun altında hikmet var. Ama işte vaaz ederken kolay, dinlerken kolay. Başına gelince başlar bağırma. Beni mi buldu diye. Allah muhafaza ya Rabbi. Bize ya Rabbi. Hükmettiğin hiçbir şeye karşı itiraz nasip etme ya Rabbi. Dizimizi dövdürme ya Rabbi. Yakamızı yıpratma ya Rabbi. Keşke bu böyle olmasaydı dedirtme ya Rabbi. Önceden dua ettir bize ya Rabbi. Belasızlık istet bize ya Rabbi. Ama bir şey takdir ettin seni, daha itiraz ettirme bize ya Rabbi. Amin. Evet bir hadis-i şerif. Mâ min ilâhin ubide min dûnillâhi evgadu ilallâhi min heven müttebe' Allah'tan başka putlara tapılıyor, ineklere tapılıyor, işte ateşe tapılıyor, dünyada bu kadar tapınak var. Ama diyor Allah Teala diyor, beni bırakıp da insanlar neye tapıyorlarsa ben onlara kızıyorum. Yani o taptıklarına da kızıyorum, tapanlara da kızıyorum. Hepsi cehennem odunu, şirk. Ama benden başka tapınılanlar arasında en çok kızdığım insanın nefsinin kötü arzularına uymasıdır diyor. Bir insanın nefsi kötü bir şey istedi, ister affeders, af kursun dursun sen ona uymazsan sorun yok ama o ister de sen peşine gidersen, istediğinde verirsen işte Allah Teala buyuruyor ki, sen ona taptın, nefsinin hevasına taptın ama gavur olmadın o başka, yani puta tapmak gibi değil gavur olmadın ama işte hakiki kulluktan da nasibini alamadın. Çünkü Rabbim böyle istedi, nefsin böyle istedi, sen canın istediğine gittin, Rabbinin istediğine gitmedin. Halbuki Rabbinin istediğini yapsaydın, dünyada da rahattın, ahirette de rahattın. Nefsin istediğini yaptın, dünyada da battın, ahirette de azaba yattın. Nefsin kötü arzusuna uyulmak, Allah Teala diyor ki ben onu ilah gibi kabul ediyorum. Beni bıraktın ona taptın gibi görüyorum diyor. En çok ona kızıyorum diyor. Allah'ım ya Rabbi, ya Rabbi ölünceye kadar bir daha bize seni kızdıracak bir iş yaptırma bize ya Gazabını celbedecek işlerden bizi uzak eyle ya Allah'ım kızdığın yerlerde bulundurma bizi ya Amin. Amin. Nefislerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Amin. Hayırla ıslah eyle ya Rabbi. Tezkiye eyle ya Rabbi. Temizle ya Rabbi. Arındır ya Rabbi. Amin Allah'ım. Bu kadar ayetler, hadisler. Okuttun, dinlettin, öğrettin ya Rabbi. Amel ettin bize ya Rabbi. Amin. Allahu salli ala seyyidina. Muhammedin ve ala ala sahbise. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ra'ytu mebtuben ala babil cenneh. Cennetin kapısında yazılı gördüm. Biliyorsun Miraç'ta girdi. Men hâlefe evâhu kânetil cennetü mevâhu ve men attâ evâhu kânetin nârü mevâhu Ne acayip bir şey ya. Cennetin kapısında ne yazıyor? Cennetin kapısı çok. Bir kapısında ne yazıyor gördüm. Nefsinin kötü isteklerine zıt düşen, ters düşen, uymayan kişinin varacağı yer bu cennettir. Ama kim? nefsinin hevasına itaat eder de, Rabbini dinlemezse, onun da varacağı yer ateştir. Bir hadis-i şerifinde buyuruyor. مَنَطَاءَ اللّٰهَ مَلِكِ هَوَهُ Badine o bir dünya Kim Allah'a itaat eder? Emirlerini tutar, yasaklarından kaçar, yat dedimi yatar, kalk dediğimi kalkar, şu saatte uyan, şu saatte abdestli ol, şu saatte zikret, şu saatte iki rekat kıl, dört rekat kıl, sekiz rekat kıl, neyse. Emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak. Kim Allah'a dinler, o nefsinin kötü arzularına malik olur. Yani kötü arzu onu ne yapamaz? Saptıramaz. İşte Allah yardım ederse, akıl galip gelir, ruh galip gelir, nefis mağlup düşer. Nefis yenik düşerse, cihatta nefsi yenebilirsek, o zaman Allah'a itaatla, zikirle yenilir. O nefis ne yapamaz? Adama yanlış bir şey yaptıramaz. Yani elinde olmadan bir şey olur, bir gece Allah dostlarından birisi efendim sabah namazını kaçırdı, e olabilir yani Uyuduk kaldı, uyanmadı ki bizim gibi uyanıp da saatimi kapattı. Biz saati kapatıyoruz, ışığı açmıyoruz ki uyanmadı numarası yapmak için, öyle olur mu? Saati koymuş yanına, elin uzandığı yere kadar tak böyle yapıyor, vuruyor kafasına saati tamam yatıyor aşağıya saati koysana uza 5 metrede git bakalım oraya o zaman uykum kaçar e niye kurduk bunu Allah Allah kimden alay ediyorsun kimi kandırıyorsun ya kalkmak niyetinde misin yatmak niyetinde misin bir şey anlamadım e, ama tedbirini aldığında saatin pili bitmiş benim başıma geldi bir kere öyle Allah Allah saat çalma ama çalmamış hakikaten pili durmuş durmuş önüne çalamazdı ki e ben de mesela e ne yapacak şimdi e üzülüyorsun şey diyorsun ama e, elinde bir şey yoktu yani o zaman o veli zat ağlamış ağlamış ağlamış nasıl ağlamış üzülmüş neler etmiş halbuki mesul değil yani uyku mazerettir uyanmadığı için ertesi gün gece teheccüdde camdan çalıyor tak tak tak kapı çalıyor ne oldu kalk teheccüd geçiyorum Allah Allah kimsin dedi seni de görevli tayin etmedim ama Dedi ben iblisim. Ne arıyorsun dedi burada. E dün dedi ne oldu dedi sabah namazını kaçırttık da dedi. Kâra mı geçtik dedi. Bir ağladın bir ağladın kılmıştan çok sevap aldın dedi. Bari kalk vaktinde kıl da biz yine kar edelim. <gülüyor> Onun için nefsin şeytanın hilesi çoktur. Gadri çoktur. Ayetleri hadisleri bilmeyen yanılır. Mutlaka ilim lazım. İlimsiz cahilin nefisle harp etmesi cihat etmesi... Galip gelmesi, muzaffer olması mümkün değildir. Bu yol ilimsiz yürünmez. Sabaha kadar kıl, cahillikle para etmez. İlla nefis şeytan seni bir yerden çuvalı deldirir. Lefe kıyhun vahidun eşed müaleşşeytani min el abid. Bin tane ibadet eden sabaha kadar kılıyor, akşama kadar tutuyor. Hiç günah yapmıyor. Şeytan bunlarla misket gibi oynarım diyor. Ama bir tane din, din ilmini bilen, fıkıh bilen alim kişi varsa o bana zor gelir diyor onunla baş edemem diyor anladın bunlar mühim mesele cahillikle olur mu bu din onun için dinleyin diyoruz size ve men ta dünya kim nefsinin arzularına itaat eder Allah'a dinlemez canı ne istiyorsa onun peşine gider o da dünyayı alır dinini satar Allah dinimizi yağmalamaktan bizi muhafaza ediyor Evet ulema evliyaullah büyüklerimiz buyuruyorlar. Eftalun nas men asa hawa. İnsanların en kıymetlisi nefsinin kötü arzularına karşı gelen, direnen, onunla mücadele eden, çekişen meşru isteklerini verir. Ne diyor İbrahim Hakkı Hazretleri? Marifetname sahibi Huzuzi nefsi terk ve hukuki hakperest ol ki dü cihandır haram ol şahsa ki, ol olmuş hakkani. Yani belki bir kelimeler değişik yapabilirim. Nefsinin haklarını ver diyor hakkını. Ne demek? Yemek ihtiyacı var. Kalori ihtiyacı var sana diyor ki 2000 kalori günde mesela vücudun ayakta durması için 2000 kalori. Ne 2000 kalori ya? 4000 kalori alıyor adam. Bu ayakta durmak için yiyecek geldi. Yedikten sonra ayakta duramaz hale geliyor. Halbuki adama diyorlar ki belini namazda ayakta tutacak kadar. Ye ki diyorlar kıyam yapasın yoksa ayakta duramazsın. Başın gözün döner okuyacağını şaşırırsın. Adam da o kadar yiyor ki ayakta duramıyor namaz kılamıyor. Nasıl oldu bu şimdi? Nefsin hakkını ver. Hazzını verme. Hazz ne demek? Zevk. Zevk için olan işleri bırak. Hakkı olan şeyleri uykuda hakkı var. Yemekte hakkı var içmekte hakkı var. Çay içmenin de hakkı var. Yani çay içtiğimin kafayı demliyorsun da ben çay içmeden kafayı demleyemiyoruz. Bazı kere kahve içiyoruz, uykumuzu kaçırsın diye, diye beynimiz toplanmıyor, tansiyonum düşüyor. E şimdi tansiyonum düşerse altılara, beş buçuklara benim kafam dağılıyor. Çıkacağım buraya ne konuşacağım? Bende böyle çok oluyor. O vakit ne yapıyorum işte e, böyle bir kahve e, şeyleri var. Bizim Türk kahvesi değil de öbür kahvelerden ona atıyorum böyle üç dört kaşık şeylen çay kaşığını, tatlı kaşığı biraz da acı oluyor falan ondan sonra tansiyonum yükseliyor Almanya'da başıma geldi Vaza gidiyoruz yolda şeydi. arabadan indik bir eczaneye git bir ölçtü baktı U sen tansiyonsuz mu yaşıyorsun dedi ya orada anlamıyorum ben tabi Almanca diyor o yanımdaki söylüyor bana hemen dedi işte Nescafe iç bir şey hiç. ondan sonra hemen baktım düzeldi ondan denedim mesela e şimdi e bu ne oldu şimdi keyif için olmadı bu çünkü Ayetleri unutuyorsun, beyne tansiyon düşük, hafıza bozuluyor. Ha, i̇şte çay içersin, neydi? aklın başına gelsin. E insan, e zevk için, zevk de alabilirsin. Bundan zevk almak haram değil. Keyif almak haram değil. Amma ve lakin, şimdi yemek, yarım saat sonra şu çay, 45 dakika sonra şu leblebi, şundan sonra fıstık, böyle bütün ömrünü hayatını da efendim mezbele gibi, çöplük gibi tuvaletlerde geçirmenin bir üzümü yok. Bir üzümü yok. Nefsin haklarını ver. Uyu. 5 saat uyursun. 5 saat hakkındır. Hadi 6 saat, 7 saat sabah namazını kaçırma. Namazları kaçırma arada 6 saat, 7 saat uyunur. Yani haktır bir şey demiyorum. Evliya Allah hiç uyumuyor. 2 saat uyuyor. Sen öyle yapamazsın. Mübarek adam sen bir gece uyumayayım dersin. Ertesi gün 24 saat uyursun ondan sonra. Hep namazlar kaçar şimdi. Sen şimdi kendini İmam-ı Azam zannetme. E, uyu sen. Ben sana bir şey demiyorum ama 15 saatte uyumaz ya. 12 saatte. Nefsin hazlarını terk et, hakkını ver, hakkı ne demek? E i̇şte ya namaz kılacak kadar, İnsan ayakta duracak kadar tabii yiyecek, tabii içecek, tabii uyuyacak Başka ne yapabilsin Innel nefsike aleyke hakkı, canının hakkı var velizevcike aleyke hakkı, karının kocanın birbirinde hakkı var Öyle mi diyeyim? E kadının isteği var, başka da kocası yok, ne yapacak şimdi? Sen diyorsun ben bu gece teheccüde kalktım, iki gündür uykusuzum yanıma yanaşma, nereye gidecek kadın şimdi? Allah Allah! ham sofuluk yapma. Karının hakkı var, kocanın hakkı var. Ve li zayıfiki misafirinin hakkı var, komşunun hakkı var. Adam misafir gelmiş eve, koymuş adamın önüne bir tane evendim şey, yanmış kabuk, azıcık bir şey. Sen Hazreti Ömer misin? Sanki kendine böyle yiyorsun? Ondan sonra da adama hava atmak için azıcık da bir şey koymuş. Küflü peynir bilmem ne bir şey mi? Biz böyle yiyoruz işte dünyaya meyletmiyoruz. Ulan misafire böyle numaralar yapma. Misafire git iyi bir şeyler al da getir oraya. Anladın mı şimdi? Kendin öyle yanmış kabuk ye. Helal olsun sana derim sen. Misafire ne hareket yapıyorsun? Adam gelmiş se kaç senede bir kere ya. Misafirin hakkı var. Haa. A'tı küllezi hakkın hakkı. Her hak sahibine hakkını ver. Ama... Haddini aşma. Hakkını ver, hazzını terk et. Şimdi adam, Allah adamı olacaksan diyor, dünyada haram, ahirette haram. Yani ahiret adamı, Allah adamı var, ahiret adamı var. Ahiret adamı cennet, köşk, saray hesabı yapar. Ama Allah adamı var bir de, onlar hiç cennetten de bir şey istemez, gözü görmez. Ya Rabbi rızanı isterim der, geçer. hep biz o makamda oluruz inşallah. Ama yani en azından bari dünyacı olmayalım da, ahiretçi olsak da yine iyidir. Ama daha iyisi, daha iyisi Allah'ın adamı olmaktır, rızasını kazanmak. وَاَفْتَلُ مُنُونَ Dünya, nefsinin kötü arzularına karşı gelen çok kıymetli insan. Ama ondan daha kıymetlisi nedir? Dünyayı da bırakır, ahirette terk eder. Ya Rabbi bana seni gerek seni der, rızasını ister. Cemalini müşahededen başka bir derdi olmaz. Rabbine hakikaten aşık olur, onu sever, hep onu düşünür, onu yad eder, onu zikreder. Aşk nedir? Sevgi nedir? Seven sevdiğini anmadan durabilir mi? Unutabilir mi? Ona karşı gelebilir mi? Onu üzebilir mi? Bunlar hep sevginin kaidesidir, kuralıdır. Nasıl Allah her şeyden çok seveceğiz de nefsimizi, hanımımızı, kızımızı, oğlumuzu, efendim, dünya malımızı, mülkümüzü, Allah'tan üstün tutacağız. Haşa ve kella. E bunu lafla demek bile insanı kafir eder. Ama biz bunu lafla demeyiz de icraatta maalesef böyle hareketler sergilemekteyiz. Allah Teala cümlemize nefsin hevasından, kötü arzusundan tam bir sıyrılma nasip eylese. Ya Rabbi biz aciziz ya Rabbi. Bizi sen yarattın ya Rabbi. Elimizden bir şey gelmez. Böyle bir şeyden haberimiz yok. Ne kadar hoca olsak da cahiliz. Ne kadar güçlü gözüksek de aciziz. Sen bizi elimizden tut ya Rabbel Alemin. Bizi nefsimizin eline bırakma ya Rasulullah <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla sana dua diyoruz. O kainat efendisi öğretti bize. Rabbi la ile ila nefsi tarifet Rabbim beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsimin eline bırakma. <gülüyor> Ondan da az bırakma. kuni. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nefis beni helak eder. Nefis beni batırır ocağımı mahveder. Ferhamni <gülüyor> sen bana rahmet eyle. Vekleni sen beni muhafaza ile. kilatat tıflil velid yeni doğmuş bebeği koruduğun gibi sineği kaçıramaz, kediyi kaçıramaz o bebekleri sen koruyorsun Allah'ım depremin altında 10 saat, 20 saat sonra bebeği canlı çıkaran Allah'sın sen kurban olduğun bizi de muhafaza ele ya hamid, hakiki sahip sensin bütün hamdü senalar sana maksustur ya rabbel alemin ve ya hayran nasirin şu mübarek cuma gecesinin hasadı şu sohbetin hasadı ve kabul olan makbul müstecap duası bu olsun ki biz ölmeden ya Rabbi hepimiz nefsin esaretinden kurtulmuş olarak sana hür olarak gelelim ya Rabbele amin. amin dinleyenlerimizi de bu duaya ortak eylim amin inananları da bu duaya ortak eylim amin bi hurmet daha ve yasin şimdi e, sene sonu biliyorsun yarıladık son ayı da yarıladık herhalde bir iki hafta sonra falan ne olacak ee, Muharrem ayı geliyor Hicri senemiz 1432 çıkıyor 33'e kavuşacağız İnşallahurrahman bundan dolayı Tabi Arifan dergisinde bu sayıda çok Top dolu çok ilimler var Faziletler var şeylerinizi unutmayın Bak bu gece buraya gelirsiniz Sonra bir hafta gelemezsiniz Kaybedersiniz kaçırırsınız Ben size şimdiden tembihler ediyorum Sene sonu duaları Sene başı duaları 56. sayfada 57. sayfada Vakit yok. Hepsini tek tek sayamıyorum. Efendim 25 Kasım Cuma. Güneş batmadan üç kere duası var. Okunuyor. Şeytan üzülüyor. Ben bu adama bir sene ne yaptırdımsa, bir günde hepsini sildirdi diyor. Böylece şeytanı üzelim Rahman. Şeytanı perişan edelim inşallah. Sene sonunda saadet duası var. Okunuyor. 25 Kasım Cuma. Sene başı duası 1 Muharrem. Yani 26 Kasım Cumartesi 3 kere okunuyor. Bu mübarek duayı okusa iki tane özel melek bir sene onu korumaya geliyor. Bu da 59. sayfede. Sakın gününüzü, gecenizi, senenizi kaybetmeyin inşallah. Bu dualarla amel edelim. Allah nasip ederse sene sonu 24 Kasım perşembe oluyor, değil mi? 24 Kasım perşembe yani son cuma akşamı senenin son cuma akşamı ne oluyor? 24 Kasım oluyor değil mi? Ondan sonra Muharrem'e geçiyor. Allah nasip ederse, bana da hatırlatırsanız saat yedi gibi Tesbih namazına dururuz burada. Yedi gibi çünkü neden? Senenin son cuma gecesi Tesbih namazını kılalım, geçen seneyi sıfırlayalım inşallah. Senenin sonu temizlik olsun. Büyük bir muhasebe temizliği yapalım inşallah. Bana unutturmayın ama. Hakkınızı arayın. Haftaya da ilan edelim. Yani sene sonu duaları, sene başı duaları, Muharrem ayı oruçları, sene sonu orucu, Züricyenin sonunu oruçlu çıkartmak, yeni seneyi oruçla karşılamak bütün bunlar Rabbim buyuruyor. Ey benim meleklerim, kulumun amel defterinin bir senelik bir sonuna bakın, bir başına bakın. Başında sonunda hayır görürseniz aradakileri silin, mahvedince. Bir senelik temizlik olacak inşallah. Bu bir iki hafta içinde Arfan dergisinden böyle Elinizin altında olsun. Herkese de hediye edin, ulaştırın. O dualar çünkü biz burada anlatmakla kimsenin kafasına kalmaz. O üç kere okunacak. Arapçaları var, tercümeleri var. Allah'ım amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Tasavvufla ilgi, ilgili risalemiz, bizim çok risalelerimiz birbirine karıştı. Sayısı da çoğaldı. Biz de ilan edemiyoruz. Hatırlatırlarsa söylüyorum. Tasavvufun kaynakları, nereden çıktığı, ayetlerden, hadislerden dayanakları, bu çok kıymetli ilim ifade eden bir risaldir bundan istifade edersiniz inşallah hadislere iman şu bir sohbetten yapılmadır ama benim bir sohbetimden şundaki ilimleri aklınıza koysanız ilahiyattaki o hadisleri inkar eden bütün hocaları yenersiniz bütün hoca hiç kimse sizin konuşamaz eğer çenenizde kuvvetliyse açık oturuma bile çıkın izin veririm size hep susturursunuz yeter ki şu kitabı hadislere iman doğru bilin Allah nefsin hevasına uymaktan muhafaza eylesin Habibinin getirdiğine uymayı nasip eylesin. Lâ yu'minu ehadukum. Sizin biriniz asla doğru dürüst Müslüman olamaz. Gerçek imana sahip olamaz. Hatta yekûne hevahu. onun arzusu tebe'an limâ cîtübî. Benim getirdiğim İslam'a, Kur'an'a, şeriata, sünnete uymadıkça. Yani benim getirdiğim din ne? Namaz mı? Abdest mi, kusül mü, taharet mi, temizlik mi, sakal mı bir tutam, misvak mı, sarık mı, Efendim, evinizde, ocağınızda, yatağınızda, evlenmenizde, boşanmanızda, ben size Allah'tan din getirdim. Sizin içinizdeki istek ve arzu, Amerikanın, Yahudinin, Hristiyanın, kafirin, sapıkların tarafından dönecek, ne zaman isteğiniz, arzunuz benim getirdiğim dine uyacak, işte o zaman imanınız kamil mükemmel olacak. Hadis-i şerif böyle buyuruyor. Şimdi namaz kılarsın. Kılarsın ama içinden de ya bu sabah namazı da olsa daha iyi olmaz mıydı? Bütün uykumuz böl bölünüyor diye. Bir geçirsen işte o benim getirdiğime diyor arzun uymadı. Allah Teala nefsimizin arzularını sünneti seniyeye uydursun. Hadis-i şeriflere uydursun. Ehli sünnete uydursun. Şimdi bir tabi mecburen Müslümanız. İtiraz edemiyoruz, tamam diyoruz ama içimizden bazı kere itirazlar geliyor mu, gelmiyor mu? Doğru söyleyin. Bazı itirazlar geliyor. İşte ne zaman o itirazlar tamamen kalkacak? Bu ne güzel din, ne güzel şeriat. bu ne güzel sünnet. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptıkları ne güzel, ne mübarek. Ha, anladın? Bütün sünnetlere için nefsinin arzuları uymadan iman hakikate eremez. Ya Rabbi bizim suretlerimizden bizim imanımızı hakikate tebdil eyle taklitlerimizi tahkık eyle amin. ya Rabbi yolunda sabit eyle amin. imanlarımızı günbegün muhkem eyle amin. nur bakımından müjdat eyleyip amin. bütün vücudumuza her zerremize ya Rabbi o nuru neşreyle ya Rabbi iman nuruyla içimizi dışımızı pür nur eyle amin subhanerabbeli alel vabbel hamdülillah rabbil alemini salatu vesselamu la seyyidil musselin muhammedin ve ala alihi sahibi ve muayyin allahümme inna ne selluke el cenne وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الرِّضَا وَالْجَنَّةَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ نَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ آمِنَ Amin Allahumme nas'aluk min min el sharri kullihi ajili ve ajili ma alimna ve ma lam min rahmete ve hayyi lana min ala kulli kadir 21 aylık Muhammed Ali isminde demek bebektir düşmüş yoğun bakımdadır ya acil şifalar ihsanı Devalar ikram ile yarın. Anasına babasına bağışla ya Rabbi. Sen bu dualar hürmetine taze hayat ihsan eyle. Yaşar ağabeyimiz benim de çok üzerimde hakkı var küçükken benim kolum kırılırdı, bir yerlerim kırılırdı. Ben de haylazdım yani öyle şey değildim çok. Efendim şadırvanda madırvanda kırılıyordu böyle şey şeyde değil. E, götürürdü beni hastanelere ilgilenirdi. O da ağır hasta oldu. ben kanaması felç geçirdi. Şimdi o da yoğun bakımdadır. Acil şifalar ihsan eyle yap, şümbarek geceler ürmetine hüsnü hatime nasib eyle, akıbetine akıbetlerimize gayr eyle. Ya Rabbele alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun Fatihin. Bizden evvel ölmüşlerimize rahmet eyle, kabullen nur eyle. Mehmet Yıldırım Efendi vefat etmiş, buraya ismi geldiğine göre bizimle irtibatı olan biri olduğu anlaşılıyor. Ve depremde de bu kadar kardeşlerimizin 8-10 kişi oldu herhalde, daha da artmasından tabii endişe ediliyor. Depremde ölen müminin müminatın Ve bundan evvel ölen Bütün geçmişlerimizde ruhları için buyurun Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü, ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü Şehadetlerimizden hasıl olan Dağlar emthali rahmetlerini Şu saatte ruhlerine İnsal ile Kabirlerine idhal ile Kabirlerine nur ile Azapları varsa defu ruhu izale eyle Seyyatlarını mahveyle Hasenata tebdil ile Amin. Ya Rabbi bize de son nefeste kolayca okumak nasip eyle. Amin. Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi, el habibil alil kadri, el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Tualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulu için. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Mutlaka Allah rızası için. Bütün kardeşleri de haberdar edin. Senenin son sohbetleridir. Bakın bir iki sohbet kaldı. Zilicci bitiyor. Senemiz bize veda edecek ilimle, zikirle, sohbetle bu meclislerde dualarla, tesbih namazlarıyla uğurlamayı nasip eylesin Rabbim. Hep milleti davet edin. Sohbetlere çağırın. Allah rızası için bir kişiyi malınızla, canınızla gayret edin. Azabı elimden, canımızı yakacak azaplardan kurtulmak istiyorsak Allah'ın dinine insanları davet edelim. Böylece bütün belalar kalkacak inşallah. Musibetler uzak olacak bizden inşallah. Huzurumuz, rahatımız daim olacak. Ama Allah için gayret edin. İnsanları Allah'ın dinine davet edin. Bir kişiyi namaza başlatmak, bir kişiyi sohbete getirmek, cemaate kavuşturmak Allah Teâlâ size hayırlı muratlarınıza kavuşturursun. Amin. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve ashabının ulemamızın, meşahımızın, silsile-i meşahımızın, husan şeyhımız, İsmet babamız, efendi babamız, Ali Hadar Efendi Hazretlerimizin ve depremde şehit olan kardeşlerimizin, Mehmet Yıldırım Efendi'nin ve bu cemaatin geçmişlerinden mümininin müminatın ervâhi için el-fâtiha ve <gülüyor> alâliyem. <gülüyor> Şifa-ı Şerif pazar günü değil mi? İkindi namazında, ikindiyi biz yani üçe doğru kılıyoruz. Ezandan 15-20 dakika bekliyoruz. İkindi namazını üçe doğru kılıyoruz inşallah. İkindiden sonra şifa şerif dersi olacak. Hanım kardeşler de geliyor. Hanım kardeşlerimize yer oluyor şifa dersinde. Onlar erkeklerden de fazla oluyor. Allah devam sebat istikamet nasip eylesin. Hayırlı uzun ömürle şifa şerif kitabını da bitirmeyi nasip eylesin. Amin. Hocam. Hocam. Buyurun. Aleykü Alemü Selam'a Allah razı olsun, gel.